Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydınlar Ben Pelin Cengiz Bu hafta Ekonomi Ekoloji Programı'nı sunacağım ee, Diğer program arkadaşlarım bu hafta yoklar ee, İstanbul için e, ama aslında e, Türkiye'nin en önemli e, kentsel e, ve tarihi simgelerinden e, olan e, Haydarpaşa ve e, Sirke garlarına ait bazı bölümlerin kiralanması ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir ihale gerçekleştirildi. Bu ihalenin sonucu, ihale ile ilgili bir takım gelişmeler, hem ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar, hem bu ihaleye katılmış olan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalar bir süredir gündemde bunlar. <gülüyor> E, tartışma e, konularından birisi. Biz de bu konuyu bugün biraz e, detaylandıralım. E, Haydarpaşa e, ve Sirke Cigarları e, hem e, simgesel hem e, tarihi önemli e, varlıklar e, olmanın ötesinde İstanbul gibi çok büyük bir mega kentin e, ulaşımında da çok önemli çok kritik e, Rol e, üstlenen e, Yapılardı e, Ama e, bu yapıların Bir e, ulaşım e, Aracı olarak kullanılması Ve e, önemli de bir e, taşımacılık anlamında Önemli de bir ifadesi e, Olan bu yapıların e, Neredeyse gar özelliklerini e, Bir anlamıyla yitirmiş olması e, Giderek daha işlevsiz hale getirilmiş olmaları da Öte yandan e, tartışmanın Başka bir boyutu Ama e, biraz ihaleyle ilgili e, Bakacak olursak e, Ne olmuştu e, Devlet demiryolları bu iki gara ait Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl halde bulunan alanların ticari faaliyette kullanılmamak üzere kiralanması amacıyla 4 Ekim tarihinde bir ihale gerçekleştirildi. Kira bedeli aylık 30 bin lira olarak belirlenmiş bir rakamla ihaleye çıkıldı. Dört şirket katıldı bu ihaleye. Bunlardan bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Kültür Ayşe'ydi. Daha sonra bu birkaç şirketten oluşmuş bir konsorsiyum. Hazerfen Danışmanlık Limited şirketi. iki e, e, aslında iki e, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Hazerfen e, danışmanlığın teklifleri e, alındı e, ve e, bu tekliflerden e, sonra ihale komisyonunun tarafları ee, pazarlığa çağırması e, gerekiyordu fakat e, daha sonraki süreçte gördük ki e, pazarlık e, toplantısına sadece Hazarfen danışmanlık şirketi davet edilmiş ve fiyatında biraz yükseltilmesiyle ihalenin bu şirkete verildiği ortaya çıkmıştı tabi bu iha, e, ihaleyi alan şirketle ilgili bir takım ilişkiler ee, bu şirketin sahibi olarak gözüken e, insanın e, liyakatiyle ilgili bir takım tartışmalar gündeme damgasını vurdu Şimdi bu konuyla ilgili e, gelişmeleri telefon hattımızda bir konuğumuz var İstanbul Kent Savunmasından araştırmacı Aynı zamanda da Açık Radyo'nun eski programcılarından Cihan Uzun Vaysal e, telefon hattımızda Cihan günaydın Günaydın. Evet ben çok kısa bir girizgah yaparak hı hı. ihale evet, sürecini evet. özetledim ama tabii bu geldiğimiz... E, son nokta aslında yani ihale ile ilgili tartışmalar etrafında e, bir gündem oluştu ama esas itibariyle ne? istersen Haydar Paşa ve Sirkeci Garları e, bizim için e, Türkiye için İstanbul'un e, simgesel ne? Ne? E, bunlar kültürel tarihi varlıkları diyoruz. Ne ifade ediyor bizim için e, turizm için e, kültür varlıkları olarak biraz istersen bununla başlayalım. ihale ile ilgili tartışmalara da sohbetimizin daha sonraki kısmında geliriz. Tamam, tamam. Şimdi en önce ben e, tabii hep Kent Hakkı açısından baktığımdan önce teşekkür ederim e, programda da atıfta bulunduğum için o programda <gülüyor> evet. Kent Hakkı ile ilgiliydi. Çünkü Kent Hakkı açısından baktığımdan yani ihalenin e, ihale süreçlerinden bağımsız olarak hı hı. bir soru ortaya atmak istiyorum. E, Sirkeci ve Haydarpaşa garları üzerinde kim iradesi var? Yani en başta galiba tartışmayı bu zeminden açmamız hı hı. lazım. Yani bu irade merkezi yönetime mi aittir? Hı. Yerel yönetime mi aittir? Yoksa biz kentin sakinlerine mi aittir? Hı hı. ki zaten yerel yönetim bizim temsilcimiz. Evet. Dolayısıyla kent hakkı açısından baktığımız zaman... Işte hep anlattığım üzere iki ayağı var. Hı. Bir tanesi kentsel mekanı... ...kent sakinlerinin kendi arzu ve talepleri doğrultusunda... Ee, i̇nşa etme yeniden üretme dönüştürme tasarlama hakları çünkü orada yaşayacak olanlar e, sonuçta oranın sakinleridir onların hakları vardır yani yerel yönetimden herhangi birinin bir projesinin orada bir hakkı bir söz hakkı tasarrufu olamaz onun Hı -hı. için sakinleri de İkinci ayağı katılımcılık boyutudur kent hakkının. Yani e, kentle ilgili yapılacak her projede illaki kent sakinlerinin e, fikirleri alınması lazım, talepleri alınması Hı -hı. lazım. Şimdi biz bu süreçte tamamen bağımsız olarak... E tepeden yine biz Hazarsan hı. adında hiç duymadığımız, bilmediğimiz işte sonradan e, sanırım şey de çok az, sermayesi de çok az da birdenbire sermayesi büyütülüyor. Nasıl evet. oluyorsa birdenbire e, hormonlaştırılıyor diyeyim. Hı hı. Bir kısa zamanda hani sanki bu ihaleler öncesinde gibi. İl şirket geliyor ve burada işte ticari amaçlı olmayan, bunu da ben şey soru işaretle söyleyeceğim. Yani evet. ticari amaçlı olmayan dünya evet. e, projeler yapacak. Ne yapacak? Bizim için ne yapacak? Bize soruldu mu? Hı hı. Şimdi, e, Sayın İmamoğlu'nun çok e, güzel bir Twitter'dan ifadesi oldu. Dedi ki buradaki hakkı yani bu mealen böyle bir şey hı hı. 16 milyon İstanbul'unundur dedi. Elbette. Çok doğru. Gerçekten de bu bize ait. Ama öte yandan şöyle bir şey var, e, yerel yönetimde bizim seçtiğimiz e, ikinci kere de tekrar e, seçimimizi yani tekrar bir irademizi ettiğimiz... ikinci kere seçerek hı hı. E, yerel yönetimde şöyle bir şey yapıyor, öngörüyle karşıyor. Yani o da kendi projeleriyle giriyor. İşte o da kültür projeleri yapacak, kamusal alanları halka açacak vesaire. Hı hı. Ama şimdi burada senelerdir burada. Ee, senelerdir e, Haydarpaşa için özellikle, Sirkeci'de böyle bir oluşum çıkmadı ama evet. Haydarpaşa için özellikle senelerdir e, burada direniş gösteren, e, burayı korumak için her pazar Hı -hı. inatla orada nübet tutan e, Haydarpaşa dayanışması var. Evet. Şimdi bu projenizin içinde bu dayanışmadan arkadaşlar var mıdır? Yani onlara sordunuz mu nasıl yapalım bu projeyi? Şimdi galiba biraz bunları da tartışmamız Hı -hı. gerektiğini düşünüyorum. E, bu iki tabii ki çok önemli, yani tarihsel olarak, kültür varlıkları olarak çok önemli. E, kentin belliğinde önemli yerleri var, kolektif hafızada yerleri var. Haydarpaşa filiye açısından İstanbul'un evet. önemli, yani baz açısından da önemli. İşte Yeşilçan filmlerine baktığımızda illaki iki gal vardır, e, birinde Anadolu'ya. Dolu'dan gelenlerin özellikle... ...O Haydar-Kasan ...fotoğrafları evet. vesaire İkonik görüntüler tam... değil mi onlar? Evet, evet, evet. tabii hepimizin... ...hepimizin hafızasını takip etmiştir bunlar. Yani bir parçasıdır... ...bizim belleğimizin hepimizin... takiplerini. takiplerimiz. Aynı zamanda burada tabii sadece böyle değil... ...genik alanlarıyla da... ...yatırıcıları iştahlandıran... ...ve gitgide de kentin iyice merkezinde... ...çok değerli merkezlerinde olan iki tane e, var diyeyim, kültür vardı. Hı hı. Ve baktım ki ikisinin de özellikle Aydan Başkan'ın hani adeta bir süreçte uzunlener kopartıldı. Kolları evet. bacakları kopartıldı. İstıflaştırıldılar ve bilinçleri serpiştirildi. Yani bu yapabilecek üzere zaten neoliberal e, liberal Karikasıdır AKP hükümetleri. Bu bilinçli çöküntüye bırakma, bilinçli ıslatılaştırma, bilinçli ters de bunun bir parçasıdır. Yani çok e, tepki çekecek projeleri bu şekilde dolaylı yoldan, bu dünya üzerinde de görüyoruz bunu. Sermayenin bir e, bu da yaptığı bir şeydir, e, araçtır. E, onunla birlikte iktidarların da yani böyle bilinçli terk ederek hmm. ona acaba biz burayı yenilemeye açıyoruz, yenileştiriyoruz. Bak ne güzel oluyoruz gibi. Yani e, Haydar Paşa hala trenlerine kavuşturulmadı mı? Evet. Şey, bu acaba bir ve orası zaten kavuşturulsa da çok sembolik bir şey olarak e, tren olacak. Tabi o arada da bu geniş kamusal alanların ne olacağı şu anda e, işlemi kabartan bir durumda. Hı hı. Ve birden bile biz bakıyoruz ki işte Okçuluk Vakfı'na, Van'daki Okçuluk Vakfı'na da sponsorluk yapmış. Evet. Hazersan diye bir şirketin. Biz orada şu anda yani benim kafamda oluşabiliyor ne tür etkinlikler olabilecek. Özellikle Kentsel mekanın İslamileştirilmesi, muhafazakarlaştırılması, kentsel mekan üzerinde kurgulanan etkinlikten hep böyle bir ne Osmanlıcı hmm. ya dönüşle e, yapılması, yeniden üretilmesi nedeniyle. Hani Okçuluk Vakfı da işin içine girince o çok net olarak tabii e, kafamızda beliriyor e, ne olacak. Evet çok doğru evet evet ee, yani tabi şimdi o detayı da verelim yani zaten açık radyo dinleyicileri de son derece vakıftır bu meselelere ama Hüseyin Avni Önder bu Hazerfen evet. danışmanlık şirketinin sahipliği onda gözüküyor genç yaşta yani ben iş insanı diyemeyeceğim yani çünkü organik bağları itibariyle çok bir yani iş yapmışlığı yok herhalde geçmişte okçular Vakfı Genel Müdürlüğü evet. AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı ve işte bakıyoruz geçtiğimiz günlerde bir gün gazetesinde detaylı bir şekilde bu konuyla ilgili bir haber vardı internet sitesinde müşterilerimiz dediği bir site var yani neredeyse tamamı e, ...kamu kurumlarından oluşuyor. Yani bunlara iki yılda... ...bu kadar kısa bir sürede... ...10 bin lira sermayeyle... ...2017'de e, kurulmuş bir şirketin... ...Cumhurbaşkanlığından... ...Efendim işte Büyükşehir Belediyesi... ...TRT, Halkbank, Kızılay... ...Ziraat Bankası gibi... E, ...Türkiye'nin işte en büyük... E, ...kamusal e, kuruluşlarına... E, ...danışmanlık e, verdiğiyle... ...ilgili bir takım bilgiler var. Ne tür yani mesela bu senin... ...anlattığın eksende... E, Nasıl bir yetkinliği var? Nasıl bir liyakati var? Biz bu e, kültürel tarihi varlıkları e, niçin böyle bir şirkete e, vereceğiz? Ve e, senin de söylediğin gibi... ...ticari hı hı. amaçlı olmayan bir takım e, etkinlikler bu kiralama faaliyetinin içinde bu e, vurgu özellikle yapılmış ama... ...yani dediğin gibi biz gözümüzde ne olup ne büttebileceğini e, canlandırabiliyoruz. Hı hı. E, bu tabii çok büyük bir tartışma konusu ve ister istemez de Ekrem İmamoğlu bu meseleyi e, çok önemsedi ve hı hı. yapılması gerekeni de yapıyor... Ee, avukatlar e, ihaleyi yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na e, suç duyurusunda e, bulundu hı hı. bir iki gün önce. E, vatandaşlar da yurttaşlar da bu avukatlara destek vermek üzere adliye önüne e, geldiler. Ve burada e, hı hı. yani e, çok açık biçimde e, kamunun gözleri e, önünde bir usulsüzlük e, yapılmaya çalışılıyor. Yani bu e, daha sonraki pazarlık toplantısına İki tane şirketin teklif vermiş olmasına rağmen bunlardan bir tanesinin çağrılması ve işte rakamın biraz daha yükseltilerek ihalenin onlara bırakılması usulsüz. Tabi bu işin dediğimiz gibi sonucu ama esas mesele bu mekanların senin de aslında çok güzel... E, ifade ettiğin gibi ıssızlaştırılması ve evet. bilinçli evet. e, terk edilmeleri bu nokta çok önemli buradan belki bu konuyu biraz daha açabiliriz şimdi e, dünyanın e, büyük önemli e, kentlerine metropollerine baktığımızda <gülüyor> garlar çok simgesel yani çok e, kentin e, çok stratejik noktalarındalar mimari olarak çok görkemliler ve halen e, gar olma niteliklerini efendim. Hagar olma nitelikleri <gülüyor> devam ettiriliyor her gün belki işte yüz binlerce Hı -hı. insanın girdiği çıktığı garlar var biliyoruz yani Paris'te New York'ta pek çok kentte bunları görebiliyoruz. Hı -hı. Bu anlamdan bakacak olursak yani bu mekanların ıssızlaştırılması Hı -hı. bilinçli bir politikanın devamı mıydı yani Haydarpaşa neredeyse işte çatısını yaktılar. Daha sonra orayı başka türlü bir liman yapma e, fikri vardı. E, şimdi başka türlü bir yere doğru gidiyor. Yani şimdi iki e, garda 29 bin metrekare diyoruz ama yani bunun diğer alanlara da doğru yayılmayacağını nereden biliyoruz? Parça parça ihalelerle bu tarz yetkin olmayan şirketlere bu mekanların verilecek olmasını biliyor muyuz? Yani bunlarla tabii, tabii. ilgili hiçbir netli yok, netlik yok ortada. Bu açılardan bu konuyu biraz daha açacak olursak Hı -hı. yani Hı -hı. kent meselesi ve elinde sonunda bir ulaşım meselesiydi Hı -hı. bu. Bu bilinçli politikaların herhalde bir sonucu olarak değerlendirebiliriz değil mi? Tabii tabii yani kesinlikle katılıyorum. Şimdi bu bir dolaylı müdahaledir. Hı. Hem, Türkiye'de hem Haydarpaşa'yı ittin. Yani ilk başta e, garlara yapamadıkları müdahaleyi dönüştüremediler. E, Haydarpaşa'ya yönelik çok e, otellim falan filan bir proje vardı abuk tabuk iptal edildi Hı -hı. biliyorsun. Evet. Tabii orada çok tepki çekti dönüştü. Ama o zaman da oluyor işte başka bir yerden dolaylı olarak dirip bölük bölükük dediğin üzere e, tamamlaya tamamlaya gidip iyice yok etmek, kemire kemire Hı -hı. gitme e, Hı -hı. projesi olabilir ikisi Hı -hı. açısından da buna kesinlikle katılıyorum zaten ben de böyle düşünüyorum ve yani buraların da işte dediğim gibi ben hep bu şeyden baktığım için e, AKP'nin son zamanlardaki mekan üzerindeki işte gerek projelerini evet. gerek mekan üzerinde yaptığı etkinliklerini hep bir neye Osmanlıcı bir İslami işte hep bu camilerin yükselmesi Hı -hı. bu okçuluk vaktinin her yerde öne çıkması ataspor oldu Atası, bu kadar senelik atasporu bire her yerde <gülüyor> Falan. yani tabii bunlar bir yani de de yeniden bir vatandaşlık inşasıdır. Yeni baştan hmm. başka bir vatandaşlık inşasıdır. Başka Doğru. bir e, devlette evet. de vatandaşlık inşaası. Mekan da bunun çok güzel bir aracı. Evet. Yani Buraların hani ticari olmayacak belki ama işte ne bileyim başka türlü etkinliklere dediğimiz yere işte okçuluk vakfına mı tahsis edilecek hı hı. bilmem ne gençlik vakfına tahsis edilerek etkinliklere açılacak. Çok da merkezi oldukları için. Bunları şimdiden e, bence e, öngörebiliyoruz diye evet. düşünüyorum. Evet. Şimdi dedin, e, dünya üzerindeki garlar dedin çok önemli ben oradan bir şeye gelmek istiyorum. Kutgar 21 21 biliyorsun. Stuttgart'ta bir, oradaki de bir gar vardı. Tarihi bir gar. Hmm. şey Kentin merkezinde oraya yetecek bir gar. Buraya bir büyük proje geliştirildi. Stuttgart 21 projesi. Yerin evet. altından planlar gidecek ve müthiş bir proje. Boydan boya hmm. işte. Almanya boyunda gidecek falan. Projenin detaylarını bilmiyorum da ama direnişti biliyorum. Şimdi orada 2010'da Pompedet müthiş direnişlere sahne oluştuklar. Hmm. Ee, ve bu e, protestolar aslında da siyasi protesto diyor, revolt. Baş kaldırı diye evet. manşet attı. 2010 senesi manşetlerinde. Ve burada yani binlerce, on binlerce kişiden bahsediyoruz. Yani merkezine yayılıp biz bu istemiyoruz. Hem burada bir şey olacak, ekolojik olarak bir felakete neden olacak. Bu çok büyük bir proje yani yerin altından geçecek, işte, çevreyi mahvedecek Hem hmm. de e, bunun şeyi açısından, maddi ikilfeti açısından ayağa kalkmış tuttular. Ve referandum istediler. Hmm. Ve bu epey uzun sürdü mücadele. Ee, yani insanların bu mücadeleye asılmaları ve çok enteresan mesela orada e, bu projenin siyosunun bir şeyi var mülakatta diyor ki biz ilk başta yani tahmin ediyorduk protestolar olacağını ama burası çok daha işte Boş'un kenti, dayımlerin kenti hmm. vesaire yani böyle e, büyük sermayenin girdiği bir kenti, zenginlerin kenti. Evet. Biz burada üst gelir gruplarının yani işte incileri ellerinde marka çantalarıyla kadınların da sokaklara çıkıp bize karşı çıkacağını düşünemedik diyor. Yani hmm. dediğim gibi kent tüm sınıflarıyla 7'den bir ayaklandı ve sonuçta Resul Andrum'a gidildi. E, ve tabii süreçte ne oldu? Oradaki yerel yönetim kaybetti, yeşiller iktidara geldi bu direnişte. Bu evet. Çok enteresan. Evet. Ya yani evet. bu direniş iktidarı değiştirdi veren referandum sonuçlandı kazandıştık. İstemiyoruz dedi. Hı -hı. maalesef merkezi yönetim bir ayak oyunu yaptı Hı -hı. ve dedi ki bu bir bölgesel projedir. Bu referandum bölgesel olarak bakalım. Referandumların Hı -hı. Hep diyoruz ya referandumlar yapılmamalı bu tarz projeler için. Evet, hani hep gezi evet. içinde söyledik. Nitekim işte kendi e, şey bu, kendi kendilerini tuzağa düşürdüler diye. Ve i̇şte süresel hmm. proje olunca kabul edildi. Şimdi 20-21 Aralık'ta sonra bu büyük proje bitiyor. Ama hmm. ben şunu demek istiyorum. Yani Şimdi biz şeyden baktık merkezi yönetimden tamam İmamoğlu'nun çağrısını söyledi işte İstanbulları bekliyorum diye. Şimdi biraz çuvaldızı ve iğne çuvaldız açısından baktığımızda biz kaç bin İstanbullu gittik? Yani o şeye gittik mahkeme çağlayana gidildi. Evet. Vatandaşlar gitti de. kaç bin vatandaş. Evet. Evet. Şimdiye kadar kaç bin vatandaş Çaylarpaşa dayanışması için etseydi diptik ki orası ıslazlaşmasın diye. Yani çok da o da önce ilk başlarda çok büyüktü biliyorsun o iki gün yapıyorlardı hatta perşembe akşamları ve pazar kesil günleri sonra pazar pazarmadım pazar günü, sonra pazar ettiğinde çünkü. Kalabalıklar azaldı, azaldı. Gitgide şimdi orada 20-30 kişi. Yine direniyor. Yine o işgal devam ediyor. En azından orayı boşaltmadılar ama biz İstanbullular olarak bu kadar tarihi önemi sahip. Yani 1908 Abdülhamid'in ve yani gerçekten hem silüet açısından hem kentin kolektif berliği her şey açısından bu kadar önemli bir e, kültür varlığımıza sahip çıkmak için kaç, kaç kişi gittik? Yani biraz galiba e, buradan da ee, bakmamız lazım diye düşünüyorum. Hı hı, evet çok haklısın çünkü yani kentle ilgili alınan e, bir takım kararlarda e, yurttaşların e, ne düşündüğünün ee, hiçbir e, öneminin olmadığını, istişare mekanizmalarının hiçbir şekilde işletilmediğini e, biz bu mega projeler e, sırasında da zaten e, çok iyi bir şekilde Tabii. buna e, şahit olduk. E, yani Türkiye'de şimdi insanlar, herkes e, 3. Havalimanından, 3. Köprüden e, şikayet ediyor. Bunun hem ekolojik hem ekonomik e, boyutları var ama arkada çok büyük bir mücadele vardı. E, o mücadele maalesef <gülüyor> ...tamamen göz ardı edildi. Bütün bu projeler yapıldı, edildi. E, i̇nsanlar e, şimdi e, şikayet etmeye evet, başladılar. Evet. Maalesef yani toplumsal olarak harekete geçme e, güdülerimizi mi e, kaybettik? Herhalde biraz içinden geçmekte olduğumuz siyasal iklimin de bunda e, etkisi var. İnsanlar e, çok fazla e, bu tarz e, karşı çıkışlara e, katılım göstermekte e, geri duruyorlar. Belki işte başka türlü sindirilme, korku gibi işte başımıza ne gelir acaba evet, evet, gideriz evet. burada protesto edersek. Muhtemelen bunların da etkisi var ama yani işin ucu kaçtığı zaman... E, belli bir yerden sonra bu tarz e, kentsel mekanlarla ilgili alınan kararların önüne geçmek mümkün olmuyor. Bunu aynı zamanda Kesinlikle. biz e, pek çok e, enerji projesinde, inşaat projesinde, büyük mega projelerde bunu gördük. Zamanında toplumsal e, karşı çıkış e, doğru sağlam yerinde bir karşı çıkış e, olmadığında e, maalesef bu mekanlar çok hızlı bir şekilde işgal ediliyorlar. Peki. Tabii, tabii. Yani, evet. Evet. Pardon. Şey söylemek için. David çok güzel bir sözü vardı bu e, küresel e, başkaldırı sırasında. Yani şey dedi. Twitter üzerinden yapılan o sesler o e, çağrılarsın yanında ona baktığımız zaman ona hiçbir şey. Yani insanların meydanlara çıkıp yan yana duruşları yanında. Hı -hı. Twitter üzerinden yükselen sesler veya sosyal medyadan gelen çağrılar hiçbir şeydir dedi. Biz galiba biraz işte Twitter üzerinden yani böyle Bu son zamanların şeyi ya daha e, korumacı oluyoruz yani daha evet. korunaklı sokağa çıkmaktan diye düşünüyoruz. Olabilir. Ama tabii şöyle bir şey var demokratik bir haktır ve bu illaki de yani bir de barışçı gösteri haktır. Yani hem anayasal hakkımızın hem Türkiye'nin bağlı olduğu tüm uluslararası sözleşmeler, evrensel insan hakları sözleşmeleri bakımından haktır. Ayrıca da bunun çok çeşitli yolları vardır. Yani işte Stuttgart'ta mesela bir sürü konserler yaptılar. Hmm. Hatta Theodorakis bile gitti. Onlar için bir e, şarkı bestledi, birlikte e, söylediler falan. Hmm. Ve orada aslında söylendi. İnsanların en çok sokağa e, döken neden e, bu kimin malını kime? Yani ki, bize sormadan bu evet. kimin malıdır? Ve ayrıca da bir şey, bize insanların üzerini çökertilen bu, yani siz güçsüzsünüz, siz o kadar güçsüzsünüz gibi size rahmet yaparız projesi. Evet. Şimdi aynı şey bizim için de geçerli. Evet. Biz bu kadar güçsüz müyüz? Ben bunu sormak istiyorum. Biz 16 milyon İstanbul'da bu tarihi kültür varlıklarımızı korumada, bunları çocuklarımız için gelecek nesillere devretmede bu kadar güçsüz müyüz? Hı hı, çok doğru. Evet çok haklısın ve <gülüyor> çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığın için bu mesele ben herhalde biraz daha gündemimizde olacak gibi görünüyor çünkü tartışmalar ve bu suç duyurusunun ardından herhalde süreçte farklı bir şekilde gelişecek bizde yine programlarımızda takip etmeye yer vermeye devam edeceğiz çok teşekkür ediyorum tekrar Cihan yayınımıza katıldığın diyorum. için sevgili açık radyo Cami Aslında buradan ayrıca teşekkür Değerlerimi sevgilerimi yolluyorum. Çok teşekkürler. Evet, e, bu hafta ekonomi ekolojide Haydarpaşa ve e, Sirgeci Garlarına e, yönelik yapılan e, ihaleyi ve ihale sonrasındaki tartışmaları İstanbul Kent Savunmasından araştırmacı Cihan Uzunçarşılı Baysal'la konuştuk. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>